أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قتع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية o ilmin yintafa'u bihi ev veladin salihin yed'u lehu. Sadaka Rasulullah fima qal au kema qal. Muhterem Müslümanlar. Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa hediye ettiği müesseselerden biri de vakıftır. Vakıf sahip olduğumuz nimetleri sadece Allah rızası için insanların ve bütün yaratılmışların istifadesine sunmaktır. Vakıf, Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği imkanları, cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır, anlayışına dayalı bir iyilik hareketidir. Kesintisi olmayan bir hayır çeşmesidir. Aziz müminler, vakıflar, Milletleri ayakta tutan kurumlardandır. Vakıflar birlik ve beraberliği pekiştirirler. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi erdemleri ayakta tutarlar. Güvenli ve huzurlu bir toplum inşa ederler. Vakıflar varlık alemindeki şefkat ve merhamet tohumlarını yeşertirler. İlim ve irfanın. Kültür ve sanatın gelişip yaygınlaşmasına katkı sunarlar. Zengin ile fakir arasında hayır ve iyilik köprüleri kurarlar. Adaletin, hakkın, hakkaniyetin ve insanca yaşamayı temin edecek bir medeniyetin yeryüzüne hakim olmasına vesile olurlar. Değerli Müminler, İslam dininde vakıf her daim teşvik edilmiş, bu hayır kurumlarına, öncü ve destek olanlar övülmüştür. Bu hakikatin idrakinde olan ecdadımız, camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler inşa etmiştir. Geçmişten günümüze kurulan vakıflar, kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağı olmuştur. İhtiyaç sahiplerine, derdi ve sıkıntısı olanlara umut, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki, göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur. Kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder. Ardında sadaka-i cariye, yani kalıcı bir hayır bırakan kişi, ilmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan kişi, kendisine hayır duada bulunan evlat yetiştiren kişi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisine gönülden bağlanan aziz milletimiz, kurduğu vakıflar aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında, nice hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam etmektedir. Vakıfların öncüsü ve destekçisi olup ahirete irtial eden bütün kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet niyaz ediyoruz. Aziz Müslümanlar, ülkemizde iyiliğin hizmetkarı olan nice hayır kurumundan biri de Türkiye Diyanet Vakfı'dır. Vakfımız yaklaşık yarım asırdır kardeşlik sınır tanımaz şiarıyla, iyiliği yeryüzüne hakim kılmak için çaba sarf etmektedir. Yurdumuzdaki ve dünyanın dört bir yanındaki hizmetleriyle, din, dil ve renk ayrımı yapmadan bütün mazlumlara umut olmaktadır. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, çevresine, toplumuna ve insanlığa faydalı kişiler olarak yetişmeleri için, gayret göstermektedir. Yokluğa, doğal afetlere, şiddete ve savaşa maruz kalan nice insana milletimizin yardımlarını ulaştırmaktadır. Değerli müminler, medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden günümüze vakıflar hep var ola gelmiştir. Bize düşen bu medeniyete hep birlikte sahip çıkmaktır. Vakıf mallarını vakfedildiği amaç doğrultusunda kullanmaktır. Vakıf mallarına zarar verecek her türlü yanlış tutum ve davranıştan kaçınmaktır. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve haksızlıkta yardımlaşmayın buyurmaktadır. En büyük iyilik mazluma ve mağdura yardım etmek, onları zalimlere karşı korumaktır. Müslümanlar olarak bizler bugün dünyanın gözü önünde katliama ve soykırıma maruz kalan Gazzeli masumları, bebekleri, kadınları, zalim işgalcilerin elinden kurtarmak için bütün imkanlarımızı seferber etmeliyiz. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla bitiriyorum. İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır.